Için teknoloji. Merhaba, Yeşil Gazete'nin haberine göre 25 Mart Cuma günü tüm dünyada milyonlarca, Türkiye'de ise binlerce genç sokaklara dökülecek talepleri net. Karar vericilerin, dünya liderlerinin iklim krizine karşı mücadelede anlamlı ve somut adımlar atması, bunun da hemen ve iklim adaleti çerçevesinde gerçekleştirmeleri, Kar değil insanlar sloganıyla gerçekleştirecek greve Türkiye'nin pek çok şehrinden gençler kendi yaşadıkları bölgelerde kitlesel eylemler düzenleyerek katılıyor. Genç iklim aktivistleri 25 Mart'ta karar vericiler ve dünya liderlerinden iklim tazminatının ve iklim adaletinin sağlanmasını talep ediyorlar. İklim krizinden en az etkilenecek gelişmiş kuzey ülkeleri karbon emisyonlarının %92'sinden sorumluyken iklim krizinden en çok etkilenecek Asya, Afrika, Latin Amerika ve Ortadoğu'nun Doğu'nun Toplamı karbon emisyonlarının sadece %8'inden sorumlu diyor genç aktivistler. Dünya genelinde çeşitli toplumlar ve sektörlerin yardımıyla beraber önemsenmeyen güçleri ellerinden alınan insanların gücü olalım diyorlar ve beraber bir sistem bir yuva yaratalım ki ön planda bizler olalım diyorlar. Altı gençlik ekibi Türkiye'de de iklim acil durumunun ilan edilmesi için bir imza kampanyası başlattı. İklim grevinde dile getirecekleri taleplerini iklim acil durumu başlığı altında topladılar. Bu talepler karbonsuz düzene geçişle ilgili bir eylem planı yapılmasını, merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin gerekli düzenlemeleri yapmalarını içeriyor. 26.000'den fazla imza topladıkları kampanyaya taksim iklim acil durumu adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Yeni çıkan bir rapor Avrupa Birliği'nin 2025 yılına kadar Enerji güvenliğini arttırmak için temiz enerji çözümlerini hızlandırma ve ölçeklendirme fırsatının altını çiziyor. Bulgular şöyle. Temiz enerji çözümleri 2025 yılına kadar Rusya'nın gaz ithalatının 3'te ikisinin yerini alabilir. Avrupa Birliği'nin iklim ve enerji politikalarını yani Fit for 55'i hayatta geçirerek ve rüzgar ve güneşten yenilenebilir elektrik üretimini, enerji verimliliği ve elektrifikasyonu hızlandırarak, Rusya'nın gaz ithalatı %66 oranında azaltılabilir. Bu 101 milyar metre küplük bir azalmaya eşdeğer. Gerekli uygulama düzeyine ulaşmak için artık politikada acil bir hızlanma gerekiyor. Yeni gaz ithalat altyapısı ise gerekli değil bu durumda. Arz güvenliğinin sağlanması ve Rusya'nın doğal gaz bağımlılığının azaltılması LNG terminalleri gibi yeni Avrupa Birliği gaz ithalatı altyapısında inşasını gerektirmiyor. Mevcut varlıklar yoluyla ithal edilen 51 milyon metreküp alternatif kaynak gazsa yeterli. Kömürden elektrik üretiminin uzatılmasına da bu durumda gerek yok. Yukarıdaki önlemler Avrupa Birliği'nin kömürden elektrik üretimindeki düşüşü yavaşlatmadan fosil gaz talebinde gerekli azalmayı elde etmesini sağlayacak deniyor raporda. İklim krizi ile mücadelede ve enerji bağımsızlığı için bir an önce elektrik üretiminden kömürü çıkararak yenilenebilir enerji payının arttırılması gereken Türkiye'nin önünde çok büyük bir fırsat var. İronik bir şekilde kömür sahaları. Kömür sahalarının güneş potansiyeli raporuna göre kömürlü termik santrallere kömür sağlayan açık maden ocakları güneş panelleriyle donatılırsa 6,9 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor. Kömürlü termik santrallere bağlı çalışan açık madencilik sahaları hem kapladıkları alan itibariyle Güneş Santrali Kurulumu'na elverişli hem de trafo merkezleriyle iletim hatlarına hali hazırda bağlantılı oldukları için de Güneş Enerjisi dönüşümünde maliyet avantajları da var. Türkiye net sıfır hedefine ulaşmak için 2030 yılına kadar kademeli olarak kömürden çıkış planını bir an önce bu çerçevede hazırlamalı ekosistemi ve yerel halkın taleplerini önceliklendirerek Kömür sahalarındaki güneş potansiyelini değerlendirilmeli. Kömürün ötesinde Avrupa yani Europe Beyond Coal ve Avrupa İklim Eylem Ağı yani Can Europe, Greenpeace Akdeniz, WWF Türkiye yani Doğal Hayat Koruma Vakfı, İklim Değişikliği Politikaları ve Araştırma Derneği, 350.org, Ekosfer Yuva Derneği ve Solar 3 Gigawatt tarafından hazırlanan raporda Türkiye'de, Açık madencilik yapılan kömür sahalarında hayata geçirilebilecek güneş enerjisi kurulu gücü ve elektrik üretim potansiyeline dair bir ön analiz yapıldı. Çalışma kapsamında toplam kurulu gücü 10.495 MW olan 22 kömürlü termik santral ile kömür sağlayan açık maden ocağıları bu hesaplamaya dahil edildi. Kömürün ötesinde Avrupa, Europe Beyond Coal kampanyası Duygu Kutluayl, küresel sıcaklık artışlarını 1,5 dereceyle ile sınırlandırmak için en hızlı ve en önemli adımın kömürden çıkış olduğunu vurguluyor. Manisa'nın Göl Marmara ilçesine ismini veren Marmara Gölü 2011 yılında 2021 yılına kadar geçen 10 yıllık süreçte devlet kurumlarının su politikaları ve ataleti yüzünden yüzeyinin %98,18'i kısmını kaybetti ve neredeyse tamamen kurudu. Bu yaşananlar yetmiyormuş gibi bir de kamu iradesinin kuruttuğu göl nedeniyle balıkçı kooperatifinden kira bedeli talep edilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Her ne kadar su olmasa da bunun için hukukçular pro bono yani ücretsiz harekete geçti ve bu konu, konuyu dava ederek buradaki balıkçıların köylülerin yanında durdu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.